Telefonunuz var hocam. Alalım. Alo. Alo. Hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Ve selam aleyküm. Ve aleyküm selam. Ee, Benim sorum şöyle. E, benim eşim şu an kapanmama izin vermiyor fakat. Hani ben elimden geldiği kadar usluplu giyinmeye çalışıyorum. Hani açık fazla açık giymemeye çalışıyorum. Hı hı. Ama bu ne derece acaba e, sevap olarak etki ediyor mu etmiyor mu? Bunu bir öğrenmek istiyorum. Eşiniz kapanmanıza izin vermiyor öyle mi? Evet şu an için izin vermiyor ama hı hı. hani ben de e, bütün e, ibadetlerimi yerine getiren bir bayanım. Yalnız hani örtünemiyorum. Ama evden geldiği kadar hani e, usluplu giyinmeye çalışıyorum. Hı hı. hı. Hani bundan alabildiğim bir şey var mıdır acaba? Allah katında bir sevabı var mıdır? Ama örtünük değilim yani. Başıma çık. Evet. Teşekkür ediyoruz hı efendim. Ben... Ayrı günler diliyoruz. Buyurun hocam. Öncelikle yabancı, mesela bir bayanın, yabancı erkekler yanında örtünme zorunluluğu dinin bir gerekliliğidir. Bir emridir. Hı hı. Dini bir vecibedir. Bu vecibenin yerine getirilmesine eş tahi kimsenin müdahalesi söz konusu olmamalıdır. Yani eşin izin vermemesi bir başkasının eşi de olsa e, giyimine kuşamına müdahale etmesi açıkçası e, hani Allah'ın emri yanında kulun daha doğrusu bu konudaki karşı duruşu bir e, kul olarak e, açıkçası düşünülemez. Yani bu kardeşimizin eşine e, bilmiyorum ikna etmek gerekir. Yani eşinin örtülmesine veya yabancı erkekler yanında açmak zorunluluğunu söylemesi, telkin etmesi, hatta bunu icbar etmesi açıkçası bir Müslümana yakışır bir davranış değildir. Fakat evet. buna rağmen eşin sorumluluğu hafifler mi? Allahu Alem diyelim. Yani eşinden dolayı açık, açık gezdiğini söyleyen bir bayan, bütün bu, bu tür şeylerden Daha doğrusu sorumluluğunu eşi, eşine Atmış sayılır mı Yani bu kadar da kolay olmadığını Hı. düşünüyorum Yani biraz daha zorlaması Biraz daha zorlaması gerekiyor, değil Yani mi? eşler arasındaki hukuku Veya diyelim ki ikna metodunu iletişimi sağlıklı bir şekilde yürütüp Onu ikna edip Bunun Allah'ın emri olduğunu En azından içeride Dilediği gibi giyinebilir Ama dışarıda yabancı erkeklerin Yabancıların karşısına çıktığında mutlaka giyim kuşamını İslam'ın ölçülerine göre uyarlaması gerektiğini mutlaka söylemeli, buna ikna etmelidir. Evet. Yani aksi takdirde bütün e, suçu yani sorumluluğu eşe atmış. atmamalıdır. Olmuyor. Olmamalıdır. Evet.